Cömert ve zengin olan tüm lütuf ve ihsanın sahibi Yüce Allah'a hamdolsun. Peşi sıra, peşi sıra gelen nimetlerinden dolayı ona şükürler olsun. Allah dilediğini sırat-ı milletir. Allah dilediğini sırat-ı müstakime iletir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka akilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın çokça selat ve selamı ona, ailesine ve ashabına olsun. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uyarak ondan sakının ki dünya ve ahirette kurtuluşa erip büyük kazancı elde edesiniz. Yüce Allah şöyle buyurur. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Başka bir ayette şöyle buyurur. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Muhakkak ki her kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Allah'ın size emrettiği hususlardan biri de iyilik yapmaktır. Allah Teala şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünül tutasınız diye size öğüt veriyor. Nitekim kul da, Allah'a iyi bir şekilde ibadet etmelidir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İhsan Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görür. Allah'a karşı ibadette en yüce iyilik şüphesiz sevhiddir. Onu birleyip ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Kim iyilik yaparak,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 Allah'tan başkasının huzurunda el pençe durulup namaz kılınmaz ve ondan başkasına yönelip dua edilmez. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurur. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi kesin olarak emretti. Başka bir ayette şöyle buyurur. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Kevsel suresinde de şöyle buyurur. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Bu ayetler Allah'tan başka ilah yoktur cümlesinin yani tevhid şehadetinin manası ve gereklerindendir. Bu şehadetin diğer yarısı ise Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna tanıklık etmektir. Böylece peygamberin emirlerine uyup söylediklerine inanmak ve Allah'a ancak onun bildirdiği gibi ibadet etmek gerekir. Zira Allah, Dinini tamamlamıştır. O yüzden bidat gibi sonradan eklemelere hiç gerek kalmamıştır. Nitekim Yüce Allah, Arefe günü inen ayette şöyle buyurmuştur. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide Suresi İhsan mertebesinden olan ve Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken iyiliklerden biri de, her gün beş vakit farz namazı aksatmadan vaktinde kılmaya devam etmektir. Allah Teala şöyle buyurur. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Allah'a karşı yapılması gereken iyiliklerden, sorumluluklardan bir diğeri zekat vermektir. Allah Teala şöyle buyurur. Rahmetim her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere, ve ayetlerimize inananlara yazacağım. A'raf suresi. Allah'a karşı yapılması gereken iyiliklerden, sorumluluklardan bir diğeri ise Ramazan ayında oruç tutmaktır. Allah Teala şöyle buyurur: "Aranızdan Ramazan ayına kavuşanlar onda oruç tutsun." Allah'a karşı yapılması gereken iyiliklerden bir diğeri ise Allah'ın haram olan evine varıp hac yapmaktır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: Yoluna gücü yetenlerin o evi hacetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. İhsan mertebesinden olan ve Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken iyiliklerden olan başka bir husus ise Allah'a yalnız kendisine ibadet edilen ve her şeyde tasarrufta bulunan olarak iman etmek, aynı zamanda meleklerine indirdiği kitaplarına, gönderdiği peygamberlerine, kıyamet gününe iman etmek, Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanarak kadere de iman etmektir. Nitekim Allah'ın kaza ve kaderi hiç şüphesiz gerçekleşir. Yüce Allah kullarını yoktan var edip onlara nimetler, nimetler bahşetti ve mutlu bir hayat sürmelerini sağladı. Onlara iyiliklerde bulunup çeşitli nimetleri bolca lütfetti. Hal böyleyken insan Allah'a olan ibadetinde nasıl olur da iyi davranmaz? Nitekim Allah Teala şöyle buyurur, Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Başka bir ayette şöyle buyurur, Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Müminün Suresinde ise şöyle buyurur, Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir?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 Onları doğru yola iletmek için kitaplar indirip elçiler göndermesidir. Nitekim yüce olan kitap Kur'an-ı Kerim. Nitekim yüce olan kitabı Kur'an-ı Kerim'i Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: "Andolsun Allah müminlere kendi işlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle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 İşte bu, işte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Maide suresinde de şöyle buyurur. Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü o Allah'ınkinden daha güzeldir? İnsanın Emredildiği hususlardan biri de Allah'ın yarattığı bütün canlılara iyilikte bulunması ve güzel davranmasıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Bu yüzden insanlar kendileriyle bağı olan herkese iyilik yaparlar. Allah Teala şöyle buyurur. Ana babaya, akrabaya, yetimlere... Yoksullara, yakın ve uzak komşuya, yanındaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Çocuklarımızı terbiye etmek, sosyal dayanışma ve yardımlaşmada çalışmak iyilik çeşitlerindendir. Evli erkek hanımına ve boşandığı eski eşine, Evli kadın da kocasına iyi davranmalıdır. Allah Teala şöyle buyurur, bu iyilik yapanlar üzerinde bir borçtur. Başka bir ayette şöyle buyurur, sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır. Başka bir ayette şöyle buyurur, eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şeriat zayıflara ve yetimlere iyi davranmayı emretmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Şeriat Müslümanlara onlarla çalışan görevli ve işçilerine merhametle davranmalarını, verdikleri sözleri yerine getirmelerini ve anlaşmalarına uygun olarak hareket etmelerini emretmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. verdiğiniz verdiğiniz sözü de yerine getirin çünkü söz veren sözünden sorumludur ve şöyle buyurur Ey iman edenler sözlerinizi yerine getirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Allah onları sizin sorumluluğunuza vermiştir. Şimdi onlara kendi yediğinizden yedirin. Kendi giydiğinizden giydirin. Onlara yapamayacakları şeyleri yüklemeyin, şayet yüklerseniz de onlara yardım edin. Muhtefekun aleyh. İnsanların güvenliği, ülkelerin istikrarı, can ve mal emniyeti, kanunlara uymak, Allah'a isyan dışında hakların korunması için yöneticilere it itaat etmek, fitneyi ve ona yol açacak şeyleri terk etmek, başkalarına zarar vermemek, teröre yol açacak durumları engellemek ve yeryüzünde bozgunculuğa mani olmak iyilikte çalışmanın çeşitlerindendir. Müslümanın iyiliği hayvanlara ve cansız varlıklara dahi ulaşır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüphesiz Allah her şeye iyiliği yazmıştır. O bakımdan öldürdüğünüz vakit, kısası uyguladığınızda güzel bir şekilde öldürünüz. Kestiğiniz vakit güzel bir şekilde kesim yapınız. Sizden kesim yapacak kişi, bıçağını iyice keskinleştirsin ve keseceği hayvanı rahatlatsın. Başka bir hadiste şöyle buyurur, her ıslak ciğer için ecir vardır. Müslüman, iyilikte sınır tanımadığı için çevre temizliğine önem gösterir ve ona gelecek her tür zararın da karşısında yer alır. Nitekim yeryüzünü kirleten pisleten nefsi ve toprağı helak edenlere karşı Allah'ın azap tehdidi vardır. Çünkü Allah kirliliği ve bozgunculuğu sevmez. Müslüman iyiliği sadece Müslümanlara değil Müslümanın iyiliği sadece Müslümanlara değil Müslüman olmayanlara da ulaşır. Allah Teala şöyle buyurur. Onlar seve seve yiyeceği Yoksula, yetime ve esire yedirirler. Başka bir ayette şöyle buyurur. İşlerinden pek azı hariç onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Hatta yaptığın iyilik aranızda düşmanlık ve husumet bulunan kimseye bile ulaşmalıdır. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de Bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Bu iyilik ticaretinizi de kapsamalıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Allah Teala şöyle buyurur: Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Ayrıca iyilik bütün yaratılmışlara güzel söz söylemeyi kapsamaktadır. Allah Teala şöyle buyurur: Herkes güzel sözler söyleyin, herkese güze, güzel sözler söyleyin. Başka bir ayette şöyle buyurur, kullarıma, kullarıma söyle, insanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar, çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. İyilik ayrıca herkese yaptıklarına karşılık hak ettikleri şekilde adaletle davranmayı gerektirir. Allah'a davet etmek de iyiliğin çeşitlerindendir. allah Teala şöyle buyurur. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Başka bir ayette şöyle buyurur. Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin. İnsanları güzel karşılamak ve selamlamak da İyiliktendir. Allah Teala şöyle buyurur: Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. İnsanların verdiği rahatsızlıklara sabretmek de iyiliktendir. Allah Teala şöyle buyurur: Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez.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 Allah Teala şöyle buyurur, O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Ve şöyle buyurur, O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri altı gün içinde yaratandır. Böyleyken, Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Başka bir ayette şöyle buyurur. İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Şüphesiz insan Allah'a yapmış olduğu ibadetler ve onun kullarına yapmış olduğu güzel muamele ile aslında kendisine iyilik etmiş olur. Allah Azze ve Celle buyurur ki, eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Bu şekilde Allah'ın rahmetini, sevgisini ve yakınlığını elde etmiş olur. Allah Azze ve Celle buyurur ki, iyilik edin, şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara suresi 195 Şüphesiz Allah iyilik edenlerin yanındadır. Ankebut 69 İyilik edenleri müjdele. Hat suresi 37 Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlerin yanındadır. Tevbe suresi 120 Allah iyilik edenlerin karşılığını iyiliklerle verir. Necim suresi 31 İyilik yapanların karşılığı daha fazlasıyla verilir. Yüzlerine ne kara bulaşır ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedi kalacaklardır. Yunus suresi 26. İyilikte bulunanların kınanması için bir sebep yoktur. Tevbe suresi 91. Allah iyilikte bulunanlara dünyada ve ahirette hayırlarla karşılaştıracağının vaadini vermiştir. Bu dünyada güzel amel işleyenlere güzel bir mükafat vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar bahçe ve pınarlarda Rablerinin kendilerine kendilerine verdiklerini almışlardır. Çünkü onlar bundan önce iyi davranırlardı. Onlar Rablerinin katında diledikleri şeyler, onlara Rablerinin katında diledikleri şeyler vardır. Bu iyilerin mükafatıdır. Şöyle de Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere ecilleri hesapsız olarak verilir. Zümer Suresi 10 İyiliğin karşılığı iyilik değil midir? Rahman Suresi 60 Erkek veya kadın inananlardan her kim iyilik yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Yaptıklarının karşılığını yaptıklarının en güzeli ile veririz. Nahl suresi 97 Ne mutlu iyilikte bulunan ve karşılığı fazlasıyla kendilerine verilecek olan muhsinlere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sizlerden her kim dinini güzel bir şekilde yaşarsa yaptığı iyi işin karşılığı kendisine iki katından 700 katına kadar verilir. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, buyurdu ki, her kim bir iyilik yaparsa ona bunun karşılığı on katı ile verilir. Allah Azze ve Celle'nin kullarına yaptığı iyiliklerden biri de günahların af olunacağı, yaptıkları kötülüklerden sonra iyilik yapmalarına mühlet verip tövbe kapılarını açmasıdır. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, Kim bir kötülük yapmış olup, Sonra da kötülüğün yerine iyilik yaparsa, Şüphesiz ki ben, Çok boğuşlayıcı ve çok merhamet edeceğim. Şüphesiz iyilikler, Kötülükleri götürür. Hud Suresi 114 Yapılmış kötülükleri, iyiliklerle ortadan kaldıranlar için, Bu hayatın akıbeti, Kendilerinin olacaktır. Rahat Suresi 22 Müslümanlara iyilik yapanların başında, Hacılara sundukları hizmetler, Hareme-i işleri ve güvenliğini sağlamak, haccın hastalıkların ha, hastalıkların yayılma kaynağı haccın hastalıkların yayılma kaynağı olmaması için gösterdikleri gayretlerden dolayı Hadimül Hareme-i Kral Selman bin Abdulaziz ve Sayın Veliahtı Emir Muhammed bin Selman gelmektedir. Allah ikisinden de yaptıklarının karşılığını hayırlarla versin. Allah ikisine de yaptıklarının karşılığını hayırlarla versin ve ikisini bütün insanlar için hayır, hidayet, mutluluk sebebi kılsın. Hac ve cibesinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe önlemleri alınmalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eğer bir yerde vebanın olduğunu işitirseniz sakın girmeyin. Eğer veba sizin bulunduğunuz bir yerde ise sakın oradan çıkmayın. Şüphe yok ki İslam şeriatının insan sağlığının korunmasındaki gayelerini gerçekleştirmek için alınmıştır. Ey Beytullah'ın hacıları! Hac ibadetlerinizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haccına uygun bir şekilde yerine getiriniz. Peygamberimiz bu hususta şöyle demiştir. Hac ibadetlerinizi benden alınız ve Allah Azze ve Celle de şöyle buyurmuştur. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Bu şekilde hac ibadeti iyi bir şekilde yerine getirilmiş olur. Bu mukaddes bölgelerde Kendiniz, yakınlarınız, devlet yöneticileri ve genel olarak bütün Müslümanlar için dualarınızı arttırın. Arafat günü öyle bir gündür ki Allah'ın cehennem azabından en fazla kulunu azat ettiği ve insanlarla meleklere karşı iftihar ettiği bir gündür. Allah'ım mümin kullarına karşı iyilikte bulun ki birbirlerine karşı iyilik iyilikte bulunsunlar. Allah'ım aralarını düzelt. Hak üzerinde birleştir ve kalplerini ıslah et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta hutbe okumuş. Daha sonra Bilal radıyallahu anh'ın ezan ve kamet getirmesiyle öğle namazının farzını iki rekat kılmıştır. Ardından tekrar kamet getirilmesiyle de ikindi namazını iki rekat kılmıştır. Arafat'ta devesi üzerinde vakfeye durmuş, zikir ve dua ile meşgul olmuş, güneşin batmasıyla Ey insanlar, sükûnet ve vakar içinde olun sözleriyle müzdelifeye geçmiştir. Müzdelifeye vardığında akşam namazını üç rekat, yatsı namazını iki rekat olarak birleştirip kısaltarak kılmış ve müzdelifeye ve müzdelife de konaklamıştır. Sabah namazını sabah namazını ilk vakitlerinde eda ederek. Hava aydınlanana kadar dua etmiştir. Güneşin doğumundan sonra minaya varıp akabe cemresini yedi taşla taşlamış, kurbanını kesmiş ve tıraş olmuştur. Daha sonra ifade tavafını gerçekleştirmiş ve teşrik günleri içinde minada kalmış zikirle meşgul olmuştur. Öğleden sonra üç cemreyi taşlamış, küçük ve orta cemrelerden sonra dua etmiş, mazereti bulunanlara minada kalmama ruhsatı vermiştir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, hac ibadetini yerine getirdiğiniz zaman Allah'ı atalarınızı andığınızdan daha kuvvetli bir şekilde anın. Dualarınızın içinde bu duayı unutmayın. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. O kimselerdir ki kendilerine yaptıklarından bir sevap vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da zilhiccenin 13'üne kadar ikamet etmiş, 12'sinde ikisinde Mina'dan ayrılmak isteyenlere ruhsat vermiştir. Haccını tamamladıktan sonra dönüşüne yakın bir vakitte Kabe'yi tavaf etmiştir. İzzet ve azamet sahibi Rabbin onların yakıştırdıkları vasıflardan uzaktır. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ın selat ve selamı ''Emin olan Resulü Muhammed'in üzerine olsun.''